Hazreti Şuayb Aleyhisselam gönülleri vecde getiren hitabeti sebebiyle kendisine Hatibul Enbiya denilen Hazreti Şuayb Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam veya Salih Aleyhisselam'ın neslindendir. Anne tarafından Hazreti Lut'un kızına ulaştığı ve Eyyub Aleyhisselam'la teyze oğulları oldukları da rivayet edilir.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 Onların kötülüklerinden uzak, temiz ve nezih bir hayat yaşardı. Bu nezih hayatı ve nasihatleriyle insanlara numune olurdu. Medyenliler Medyen, Akave Körfezi'nden Humus Vadisi'ne kadar uzanan bölgedir. Medyen adını burada yaşayan bir kabileden almıştır. Medyenliler sapıklık ve isyan yollarına düşmüşler,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 Hak Teâlâ'nın verdiği bol nimetlerin kıymetini bilip şükürlerini eda etmezler, Allah'a isyan etmek ve putlara tapmak suretiyle son derece nankörlük ederlerdi. Kısaca Medyenlilerin inancı putçuluk, alışveriş esasları hilekarlık ve en gözde meslekleri de vurgunculuktu. Bütün ulvi esasların yıkıldığı Medyen'de,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 Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. İslahından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. El-Araf 85 Ey kavmim! Allah'a kulluk edin ve ahiret gününü bekleyin. El-Ankebut 36 Hazreti Şuayb aleyhisselam bu şekilde Medyen halkına hakikatleri tebliğ ediyordu. Onları kıyamet gününü ve ilahi hesabı tasdik etmeye davet ediyor ve orada fayda verecek ameller işlemeye teşvik ediyordu. Hazreti Şuayb aleyhisselam bilhassa alışveriş ve ölçüp tartmada yapılan hileler hususunda halkını daima ikaz etmekteydi. Ayrıca eğer davranışlarından vazgeçip tövbe etmezlerse, kendilerine verilen bütün nimetlerin geri alınacağına dair ihtarda bulunuyordu. Allah Teala bu kavme pek çok mal ve nimet ihsan etmişti. Onlarsa tevbe edip şükredecekleri yerde hile yapıp haddi aşmaya devam ediyorlardı. Şuayb Aleyhisselam nasihatlerine devamla şöyle dedi. Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara malları hususunda haksızlık etmeyin. Yeryüzünde fesatçılık çıkararak fenalık yapmayın. Hud 85 Bundan sonra Şuayb aleyhisselam ticaretin esaslarını belirledi. Bu ölçü ve tartıyı tam tutmak ve normal kâra razı olmaktı. Normal kârda iş ve ticaret emniyeti, Allah katında da kul hakkına riayetin yüz haklığı vardı. Şuayb aleyhisselam öğütlerine devam etti. Eğer mü'minseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Bununla birlikte ben üzerinize bir bekçi de değilim. Hud 86. Yani yaptığınız kötü işlerden dolayı size ne ceza verebilirim ne de sahip bulunduğunuz nimetlerin nankörlüğünüz sebebiyle elinizden çıkmasına mani olabilirim. Ben ancak bana bildirileni tebliğ ederim. Yukarıdaki ayet-i kerimelerde Şuayb Aleyhisselam kavmini şu 5 hususa davet etmekteydi. 1. Tevhid ve yalnızca Allah'a ibadet. 2. Kendisinin peygamberliğini tasdik. 3. Teraziyi tam tutmak, doğru ölçmek, hile yapmamak. 4. İnsanların bütün haklarına riayet. Gasp, hırsızlık, rüşvet, yol kesme ve benzeri açık ve gizli bütün kötü fiilleri terk etmek. 5. Din ve dünya işlerinde fesat çıkarmamak. Şuayb Aleyhisselam'ın davet ettiği bu beş esas, halikat tazim, mahlukata şefkat ve merhamet şeklinde de hülasa edilebilir. Zira bu ölçü, tevhid ve peygamberleri tasdik ile bütün kul hakları ve yeryüzünde fesat çıkarmamak gibi hususları da içine almaktadır. Şuayb Aleyhisselam'ın daveti hayli etkili oldu. Çevrede büyük tesir uyandırdı.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 Azgın kavim peygamberlerine dediler ki, Ey şuayb! Babalarımızın taptıkları putları yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Hud 87 Burada namazdan maksat dindir. Çünkü namaz, dinin şumullü ve en büyük ibadeti olarak adeta dini temsil eder. Bu bakımdan namaz son derece mühim bir ibadettir. Şuayb dedi ki, ''Ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksine yaparak size aykırı davranmak istemiyorum.'' Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız O'na dayandım ve yalnız O'na yönelirim. Şuayb Aleyhisselam bu ayet-i Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak Size aykırı davranmak istemiyorum ifadesiyle Size ancak yaptığım şeyleri emrediyorum. Eğer sizi bir şeyden men ediyorsam onu ilk terk eden kişi ben olurum demiş olmaktadır. Tebliğde bu hassasiyete sahip olmak, Cenab-ı Hakk'ın methettiği mühim bir haslettir. Aksi şekilde davranmaksa, şiddetle yasaklanmış ve zemmedilmiştir. Nitekim son zamanlarında İsrailoğulları uleması, bu kötü huya yakalanmışlardı. Bu sebeple allah Teala onlara hitaben, kitabı, Tevrat'ı okuduğunuz halde, Kendinizi unutup insanlara iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınız işin kötülüğünü düşünmüyor musunuz? El-Bakara 44 buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü bir adam getirilir ve cehenneme atılır. Ateşin hararetiyle karın bölgesinde bulunan bütün muhteviyat, bağırsaklar, böbrekler vesaire dışarı çıkar. Bu adam eşeğin değirmen etrafında döndüğü gibi dönmeye başlar. Cehennem ehli toplanarak, ''Ey falan, sana ne oluyor? Sen bize iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmaz mıydın?'' derler. Adam şöyle cevap verir, ''Evet ben size iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Sizi kötülüklerden sakındırırdım ancak onları kendim yapardım.'' Şuayb aleyhisselam bu ölçüler ışığında bıkmadan usanmadan tebliğine devam ediyordu. Fakat azgın kavim Şuayb aleyhisselamın bu tavsiye ve nasihatlerini dinlemediler. Gittikçe azgınlıklarını daha da artırdılar. Hz. Şuayb'a güçlü bir kabileye mensup olduğu için herhangi bir kötülük yapamasalar da ona iman edenleri tehdit etmekten geri kalmıyorlardı. Hz. Şuayb bu hususta da onları ikaz etti.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 İbrahim aleyhisselama indirilen Hanif dininin hükümlerine göre amel ediyordu. Peygamberliği Şam'a kadar yayılmıştı. Allah aşkı ile yanan mümin gönüller onu görmek için Medyen'e doğru sefer ediyorlardı. Medyen ahalisi de yollarda durup, Şuayb aleyhisselamın ziyaretiyle şereflenmek isteyen müminlere mani olmaya çalışıyorlardı. Bu ise şeytana tabi olmanın açık bir tezahürüydü. Çünkü şeytan dergah ı ilahiden kovulunca, Cenab-ı Hakk'a andolsun ki ben onları kullarını saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların pek çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın dedi. El Araf 16 17. Nitekim Hazreti Şuayb Aleyhisselam kavmini 1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 Kavminin kötü davranışlarına ve isyanlarına üzülüyor, büyük bir sabırla onları cehalet uykusundan uyandırmaya çalışıyordu. Onları son olarak şöyle ikaz etti, Ey kavmim! Sakın bana karşı düşmanlığınız Nuh kavminin veya yahut kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Lut kavmi sizden uzak da değildir. Hud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 Kendisine ve kendisine iman etmek isteyenleri de Medyen'den çıkaracaklarını söyleyerek tehdit ettiler. Artık inananların kendi içlerinde yaşamalarını tehlikeli bulmuşlardı. Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki, Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları memleketimizden çıkarırız veya dinimize dönersiniz. Şuayb istemesek de mi dedi?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 Önlerini keserek Hazreti şu aybı kötülüyorlar onları iman etmekten vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Onların bu hali ayeti kelime de şöyle bildirilmektedir: "Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka ziyan'a uğrarsınız." El-Araf, 90